Altınoluk dergisi sunar. Altın silsile. Osman Nuri Topbaş. Ön Söz. İnsanoğlunu bütün mahlukat içinde zirve teşkil edecek bir surette ahsen-i takvim üzere yaratan. Ona ruhundan üfleyerek ulviliklere yükselme istidadı bahşeden gönderdiği hidayet rehberi kitap ve peygamberlerle bizleri hakka ve hayra istikametlendiren, peygamber varisi alim ve ariflerle de manevi irşat silsilesinin kesintisiz devamını lütfeden Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kainatın fahri ebedisi, Enbiyanın serveri, Alemlere rahmet, Emsalsiz örnek şahsiyet, Bu cihanda en büyük rehberimiz, Kıyamet gününde ise şefaat melceğimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, Sallallahu aleyhi ve selleme, Onun pak ehli beytine, ashabına ve itbaına sonsuz salatü selamlar olsun. Yüce zatını en çok Rahman ve Rahim isimleriyle bizlere tanıtan Rabbimiz nihayetsiz merhametinin bir eseri olarak biz kullarıyla dost olmayı istiyor ve bizleri Darus Selama saadet ve selamet yurdu olan cennete davet ediyor. Bu davetin icabet şartı ise Hakk'a dostluk ufkunda takva üzere bir kulluk hayatı yaşayabilmek. Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek dilinde Refik-i Ala, en yüce dost diye ifadesini bulan Hakk'a vuslat iştiyakı Allah ve peygamber aşığı müminlerin de en büyük arzusu ola gelmiştir. Bu cihanda kimin daha güzel ameller işleyeceğinin imtihanını vermek üzere bulunuyoruz. Bu zahiri gurbet aleminde gerçek bir dostluğun gerektirdiği gibi Rabbimizle kalben ve ruhen beraber olabilmek, bu zahiri gurbet aleminde gerçek bir dostluğun gerektirdiği gibi Rabbimizle kalben ve ruhen beraber olabilmek, onu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamak ve daima onun rızasını aramak en büyük kulluk edebimizdir. Öyle ki ebedi alemde Hakk'ın cemaline vustatımız da, Hakka dostluğumuzun seviyesine nispetinde gerçekleşecektir. Yani her iki cihandaki huzur ve saadetimiz Rabbimiz Celle Celaluhu ile beraberliğimize bağlıdır. Dolayısıyla Hikemi Ataiyye adlı eserde buyurulan Ya Rabbi seni bulan neyi kaybetti? Seni kaybeden neyi buldu? Hikmetini gönüllerimize nakşetmeli, kalplerimizin ancak Allah'ı hatırlayıp anmakla huzura kavuşacağını unutmamalıyız. Cenab-ı Hak her zaman ve mekanda bizimle beraberdir. Mühim olan bizim ne kadar onunla beraber olduğumuzdur. Bir gönül, Allah'la beraberlik zirvesine ne nispette yakınsa, ibadetleri de o nispette seviye kazanır. Allah Celle Celaluhu ile beraberlik şuuruyla yapılan küçücük bir amel, kıymet bakımından dağlar misali bir hacim kazanırken, haktan gafil olarak yapılan amellerdense bir hayır gelmez. Böyle gafil bir gönlün kıldığı namaz ruhsuzdur. İnsanı fahşa ve münkerden, yani edepsizlik ve günahlardan koruyamaz. Verdiği sadaka, riya ve ucub gibi nefsani hesaplarla bulanık olduğundan boşa çıkar. Eti dualar ve işlediği ameller karşılıksız. Yaptığı tevbe ise Yeni bir tevbeye muhtaçtır Bu sebeple Hakkın yüce dergahına yol bulabilmek için Evvela benlik perdesini aradan kaldırmak gerekir Nitekim arif gönüller Sen çıkınca aradan Kalır seni yaradan demişlerdir Bu şuur Mümini daimi bir maiyyet, yani Allah'la beraberlik ufkuna ulaştıracak bir manevi tekamül, bir olgunlaşma ihtiyacını da zaruri kılmaktadır. Zira ham ve hantal bir gönülle manevi zirvelere çıkılamaz. Kalbi kesafet içinde letafet iklimlerine yol alınamaz bunun içindir ki, hak dostu arifler nazarında insanın yaratılış gayesi, kesb-i kemal ile seyri cemale buslattır. Yani, manen olgunlaşmak suretiyle, hakkın cemalini müşahede nimetine kavuşabilmektir. Bu itibarla manevi terbiye, yani menfiliklerden arınma ve ruhen tekamül faaliyeti, bütün insanlığın ortak ihtiyacıdır. Zira canlılar içinde terbiyeye muhtaç olarak doğan tek varlık insanoğludur. Cenab-ı Hak insanoğlunu akıl, idrak, izan ve vicdan gibi ulvi hasletlerle tezyin ederek yaratmış olsa da, bunlar hakka ve hayra ulaştırmada tek başına kafi değildir. Nitekim Rabbimiz bu nimetlerin nasıl kullanılacağını bildirmek üzere bir de kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Peygamberler, ilahi kitaplardaki hakikatleri bizzat kendi yaşayışları üzerinde şerh ve tefsir ederek tebliğ eden en büyük insan terbiyecileridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulüm, vahşet, haksızlık ve batıllara gömülmüş olan bir cahiliye toplumunu ıslah ve terbiye ederek, ondan ahlak, fazilet ve medeniyette zirve bir asr-ı saadet toplumu meydana getirmiştir. Böylece cahil ve cani insanlar, kültürlü, vahşi kimseler, medeni, mücrim ve süfli karakterli kişiler müttakî, yani Allah sevgisi ve korkusuyla yaşayan fevkalade salih ve rikkati kalbiye sahibi kimseler haline gelmiştir. Bir insan düşünün ki kız çocuğunu diri diri toprağa gömebilecek kadar kalbi taşlaşmış ve vahşi tabiatlı sahip olduğu köleyi herhangi bir maddi eşya gibi basit bir mal olarak telakkiye edip O'na insanlık dışı muameleleri reva görecek kadar zalim. İşte bu kaba ve cahil insanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi dokusundan hisse alıp, nebevi terbiyeden geçtikten sonra, ilimde, ahlakta, edepte, hülasa, insanlıkta bir faziletler medeniyeti meydana getirdiler. Ruhlarda bu muazzam inkılabın nasıl gerçekleştiğini tam olarak anlayabilmek için nebevi terbiye metotlarını yakından incelemek gerekir. Sahabeyi sahabe yapan, onların halis bir imanla peygamber sohbetinin feyz ve ruhaniyetinden nasip almış olmalarıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını en çok sohbetle yetiştirmiştir. Zira sohbet yüz yüze ve sadır sadıra gerçekleşen bir eğitimdir. Bu eğitimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve takrirlerinin yanı sıra bir de güzel yüzüyle birlikte dışına yansıyan, hissedilen fakat sözle ifade edilemeyen hallerinin de mühim bir tesiri vardır. Sahabe-i kiram, sohbet yakınlığı içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerinden istifade ettiği gibi, onun bu nevi hallerinden de istidatların nispetinde istifade etmişlerdir. Bu istifade ise sadırdan sadıra bir feyz akışıdır. Sohbet ve yakınlıktaki in'ikas ve insiba neticesinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halleri ashab-ı kirama intikal etmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynileşme istikametinde muhtelif derecelerde nasipler almışlardır. İşte bu yüce nasipler ehil kimseler vasıtasıyla nesilden nesile aktarılarak zaman ve mekanlar üstü bir teselsül bereketine mazhar olmuştur. İlahi hakikatleri öğrenip tatbik etmek hususunda nasıl ki peygamberlere ihtiyacımız zaruri ise, peygamberlerin fiilen ve zahiren mevcut olmadığı zamanlarda da, onların manevi terbiye vazifesine, istidat ve iktidarları nispetinde vekalet eden irşat ehli alimler, arifler, salih zatlar ve hak dostları bu vazifeyi sürdürmüşlerdir. Nitekim bir hadis-i şerifte zahir ve batınını ikmal etmiş, ilmini irfan haline getirmiş alimler, peygamberlerin varisleridir buyurulmuştur. Hak dostu mürşid-i kaminler de dinin zahir ve batınını layıkıyla mezcederek şahsiyetlerine nakşetmiş, züht ve takva yolunda kalben merhaleler kat ederek, davranış mükemmelliğine ve peygamber varisliği şerefine ermiş, idrak ve ihatalarını her iki cihan ufkuna genişleterek, iman lezzetine ve duygu derinliğine kavuşmuş, bütün gayretleri insanlığı kötü huylardan ve nefsin karanlık gayasından kurtararak, güzel ahlak zirvelerine ve manevi olgunluk semasına yükseltebilmek olan arif, salih ve kamil müminlerdir. O mübarek zatlar, nebevi irşat ve davranış mükemmelliğinin adeta zamanlar üstü temsilcileridir. Yani onlar, Hz. Peygamber ve ashabını görme şerefine nail olamayanlar için örnek alınacak, rehberliğine tabi olunacak zirve şahsiyetlerdir. Onların rahmet lisanıyla gönülleri ihya eden irşat ve nasihatleri de esasen nebevi membadan süzülüp gelen ruhaniyet şebnemleri mesabesindedir. Yani onların tavsiye ve nasihatleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinden akseden bir feyiz tecellisidir. O sohbetlerdeki manevi istifadenin merkezi yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Zira hak dostları tıpkı nurunu güneşten alan ay gibi nebevi ahlakın güzelliklerini yansıtan berrak bir ayna mevkiindedirler. Bunun içindir ki, onların hal ve tavırlarını kalbi bir rikat ve muhabbetle seyredenler, onların aleminde nebevi ahlakın zarif tecellilerine müşahede ederler. Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalp tasfiyesi ve nefs teskiyesi vazifesinin, Manevi veraset yoluyla nesilden nesile intikali neticesinde 14 asır zarfında şekillenmiş olan altın silsilenin feyz ve ruhaniyetinden bu ahir zamanda bizleri de müstefit kıldı. O manevi teselsül bereketi iledir ki gönüller asr-ı saadetin gül raihasını alabiliyor o günden bugüne ulaşan rahmet esintilerinden feyizyab olabiliyor. Altın silsile, ilahi kudretin asr-ı saadetten bugüne kadar, sadırlardan sadırlara, adeta görünmez bir muhabbet hattı çekerek lütfettiği, manevi bir enerji cereyanını ifade ediyor. Salihlerle beraberliğin kazandırdığı, Zaman ve mekan üstü gönül vecdini, Manevi dirilik ve zindeliği dile getiriyor. İnsan idrakinin mücerret hakikatleri kavramakta zorlandığı çok açık bir gerçektir. İnsan daima müşahhas misallere, Elle tutulup gözle görülebilen örneklere ihtiyaç duyar. Yine bunun içindir ki insan, manevi hakikatlerin hal ve davranışlarında hayat bulduğu örnek şahsiyetlere daha çok hayran olur, onları taklit ve takip eder. İşte seyrü sülüklerini, yani manevi terbiye yolculuklarını tamamladıktan sonra irşatla vazifelendirilen mürşid-i kamillerin hayatları da gerek kendi yetişme dönemleri gerekse de müntesiplerini yetiştirme devreleri itibariyle, örnek alınabilecek pek çok derslerle doludur. Onların ibretli kıssalarından hisse almak, hikmetli nasihatlerine gönül vermek, deruni hallerinin tefekküründe yoğunlaşmak, şüphesiz ki, İslam'ın zühd, ihsan, huşu, takva, Rabbânilik ve ruhaniyet cihetinin, Kısacası gerçek tasavvufun da doğru bir şekilde kavranmasına büyük fayda sağlayacaktır. Zira gerçek tasavvuf, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakının ve ulvi hallerinin kıyamete kadar gelecek asırlara ve nesillere aynı feyz ve ruhaniyetle intikalini sağlayacak olan berrak bir gönül aynasıdır. Bu yönüyle elinizdeki eser İslam şahsiyetinin adeta ete kemiğe büründüğü bir insanı kamil modelini tarif edebilmek yolunda mütevazı fakat mühim bir adımdan ibarettir. Yine bu eserde en büyük örnek şahsiyetimiz Fahri Kainat Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizden başlamak üzere altın silsilenin halkalarını teşkil eden meşayih kiram efendilerimizin hayatlarına dair kronolojik ve akademik bilgilerden ziyade herkes tarafından imkan nispetinde örnek alınması gereken irfani, ahlaki ve hikemi hususlara ağırlık vermeye gayret edildi. Eserdeki bütün feyz ve güzellikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun gerçek varisleri olan Ehlullah'ın gönül alemlerinden bizlere ulaşan ulvi akislerdir. Bizim vazifemiz tıpkı peteğini balla doldurmak için sayısız çiçeklerin özlerini toplayan bir arı gayretiyle bu hikmetleri derleyip siz kıymetli dinleyicilerimize takdim etmekten ibaret olmuştur. Bu vesileyle eserimizde isimleri zikredilmiş Ehlullah'a halisane, hürmet, muhabbet ve dualarımızı arz ederiz. Yine bu eserin hazırlanmasında emeği geçen Doktor Murat Kaya, Mehmet Akif Günay ve İbrahim Hakkı Uzun başta olmak üzere bütün akademisyen kardeşlerimize ve talebelerimize teşekkür eder, bu hizmetlerinin kendileri için bir sadaka-i cariye olmasını niyaz ederiz. Şunu da unutmamak gerekir ki, hak dostlarının hayat düsturları bizler için adeta yıldızlardaki ölçüler mesabesindedir. Onların yaptıklarını tam olarak yapabilmek herkesin kârı değildir. Fakat bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa, elde edilebilen kısmından da vazgeçmek gerekmez düsturunca, onların hallerine ne kadar yaklaşabilirsek kârdır mülahazasıyla hareket etmeliyiz. Onların menkıbe ve nasihatlerini okurken, yalnızca takdir ve hayranlık noktasında kalmayıp bir adım daha ileri giderek, kendi halimizi onların aynasında seyretmeliyiz. Gördüğümüz noksanlıklarımızı telafiye çalışmalı, hatalarımızı tasih etmeli, ve varsa benzerliklerimizi o zirve şahsiyetlerin yüksek seviyesine çıkarabilme gayreti içine girmeliyiz. Ayrıca salihlerin anıldığı yere rahmet iner buyurulmuştur. Fakat salih zatların sadece dille anılmış olması rahmeti ilahiyenin kamil manada tecellisi için kafi gelmez. Asıl bu anlamakla birlikte gönüllerde onlara benzeme arzusuyla bir gayret hasıl olursa, işte o vakit lütf ilahi ve feyzi nâ mütenahi tecelli eder. Bizler de eserimizde zikrettiğimiz Ehlullah Haziratı'nın kıssa ve nasihatlerini böyle bir ruhla ve gönül gözüyle okuyabilirsek, inşallah o sonsuzluk kervanında bizim de bir yerimiz olur. Zira hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kişi sevdiği ile beraberdir. Bu beraberliğin en büyük delili ise hal, tavır ve davranış benzerliği hissiyat, fikriyat ve istikamet beraberliğidir. Bu muhtevada bir beraberliğe götürmeyen bir muhabbetin doğruluğu şüphelidir. Rabbimiz Kalplerimize sevdiklerinin sevgisini lütfeylesin. Onlarla kalbi irtibatımızı daim kılsın. Onların gönül alemlerinden sadırlarımıza bol bol feyz ve inşirah şebnemleri bahşeylesin. Salihlerle beraber yaşayıp, yine onlarla beraber haşrolunmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Osman Nuri Topbaş 2012 Üsküdar